ve nefsini kabirlerde gömülmüş ehlinden say ve o ubudillah ve la tushrik bihi şey'en ve ammel lillahi ke kulli hajrin ve şecerin feiza amilt seyyate fa'mel bijanbiha hasanatan essir bil Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şey ortak etme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 ''Sizleri imtihana tabi tutmuştur.'' Buyurmuştur. Salik, bu azim düsturu göz önünde bulundurarak, takvayı iltizam eder. maasiyetten kaçar. Nefsini de ölüm ve ölümden sonraki azap ile korkutur. Kendini sekaratta bulundurur. Mal, mülk, dost, eş ve akrabanın hiçbir faidesi olmadığını hayalinde istihzar eder. Öldüğünü, Soyulduğunu, kefen edildiğini, cenaze namazının kılındığını, kabre doğru taşındığını, kabre konulduğunu düşünür. Kabirde kendisi ile ile beraber kalıp asli vatanının ilk kapısından girdiğine inanır. Ve böylece nefsini kabre gömülenlerden sayar. Geçmişinden pişman olur. Filhal tövbeyle Allah'a sığınır. Rızasını talep eder ve istikbal için hazırlık yapar. Ve bu suretle vaadud nefsike min kuburi. Ve nefsini kabirlerde gömülmüş olanlardan say. Salik şer'i şerife muhalif olan şeylerde kendini ölü, şer'i şerifin izin verdiği şeylerde ise diri bilir. Bunun için Şeyh Cüneyt Bağdadi Hazretlerinin posnişi olan Ahmet bin Muhammed el-Cüreyri diyor ki: Bizim bu işimiz iki temel üzere bina edilmiştir. Birincisi ve en mühimi Allah azza ve celle'nin bütün hareket ve sukunlarımızda bizleri kontrol ettiğini, göğsümüz ve kalbimizde dolaşan iyi ve kötü hislerimizi kemaliyle bildiğini bilmektir. Yani murakabe. İkincisi de bedenin bütün azalarının şer'i şerifin emrinden haberdar edilmesi ve nefsimizin onun şeriatinin idaresi altına verilmesidir. Böylece her şeyimizi şeriatin tartısıyla tartmalıyız ki, yasağından sakınıp yasaklarına karşı ölü, emirlerini yerine getirip emirlerine karşı diri olalım. Bu da her an ölümü göz önünde hazır bulundurmakla tahsil edilir. İmam Şafii radıyallahu ta'la ta anhu ikide bir şu şiiri okurdu. Eda ma khalauta dahr yuman fala taqul khalaut walakin qul alayya raqibu wala tahsab anna allaha yaghful sa'atan wala annama tukhfihu anhu yaghibu alam tara anna alyawma asra'u dahiibin wa anna gadan lin zamandan bir günde tek başına kalsan sakın tek başıma kaldım deme Bilakis üzerimde gizli ve aşikarımı murakabe eden vardır de. Allah Teala'nın bir saat senden gafil olduğunu ve ondan gizlendiğin şeylerin kendisinden gaip olacağını sanma. Bugünün ne çabuk geçici olduğunu ve bekleyenler için yarının ne kadar yakın olduğunu görmez misin? Bundan başka Allah Azze ve Celle'nin zatında değil mahlukunda düşünmeye tefekkür denilir sanatta yani mahlukta düşünerek sâni'ini yani yaratıcısını idrak etmeye tefekkür denilir. Artık salik ilmi bir surette bir tarafta düşünerek hâlikine ve yaratıcısına delillerle inanır. Diğer taraftan yaratıcısının azametini zihninde istihzar ederek kendini o yaratıcıya kulluk yapmaya alıştırır. Böylece ilmi tevhidi ...ve ameli tevhidi birleştirir. Şeyh Hasan Basri diyor ki, Bir saatte tefekkür, ...bir geceyi ihya etmekten daha hayırlıdır. Fudayl bin İyaz diyor ki, Fikir ve düşünce, ...yapmış olduğun iyilik ve kötülükleri, ...zihninde istihzar eden bir aynadır. Tabii ki kötülüklerini gören bir kimse, ...ondan vazgeçmeye çalışır. İyiliklerin mükafatını uman bir kimse, İyilikleri çoğaltır. İhsan makamına muvaffak olmaya bu dahi kuvvetli bir vesiledir.